Peygamber karşılığı bizim. Resul elçi. Anlatabildim mi? Matemat anlamı budur. Ama bu Arapçada şer'i bir terimde bunun farkı var. Nebi dedim peygamberdir. Nübüvvet gelir ona. Ama nübüvvet gelir işte Allah senden bunu istiyor. Bunu bunu söylüyor. Buna insanlara bunu bilindir diye bilir sana. Bir de resul var. Resul nedir? Nübüvvet gelir, oturma, kalk tebliğ yap. Yani o nübüvvet gelen elçiye mükelleflir tebliğ yapmakla. Bu bir fark. Bir de diyorlar çalimler, Rasul Resul dedim kapsamlı oluyor. Kapsamlı oluyor. Yani Resul dediğinde allah Teala buna Yeni bir şeriat veriyor. Şimdi peygamberler itikatta dedikçe Hazreti Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a salatu vesselam'a kadar hepsi tevhid akidesiyle gelmiş. Ama şeriatları nedir? Farklıdır. Şeriat dediğimiz nedir? Şeriat Allah'ın kullardan istediği. Ne yapsılar? Nasıl namaz kılsılar? Nasıl aralarında getirseler? Kavgalar olsa neye dönsüler? Nasıl hüküm kırsılar? Bunlar şeriatlar ayrı ayrıdır. Neden ayrı ayrıdır? Yani biraz aklın insan düşüntürse allah Teala ne kadar azim bir Rabb'dir. Adaleti gereği ayrı ayrı yapmış. Yani şimdi Hazreti Adam'ın zamanında şeriat ile Nuh'un zamanında şeriat aynı olur mu? Olmaz. Çünkü orada insanlar yeni yenmişler yer üzerine. Ha? Bak kardeş kardeşten evleniyor. Bu bir şeriat. Ama nedir? O karın bu karından. Yani ikiz doğuyorlar. Bekliyorlar bir de bir sene sonra onu ona bunu buna evlendiriyorlar. Ondan sonra Nuh aleyhissalama'na şeriat değişiyor biraz. Neden? insanlar biraz medeniyelere filan. Ta böyle geliyor İsa, Musa, ondan önce İbrahim aleyhisselam. Bu şeriatler her toplum değiştikçe ne oluyor? Allah subhanahu teala bunlara ne veriyor? Değişik şeriat veriyor. Bu sefer, bu şeriatler Allah'ın bir rahmetidir. Ama bizim son peygamberine şeriat veriyor. Öyle bir şeriat veriyor Rabbil Alemin. Dünyanın sonuna kadar bütün hayatın şertlerine isticabe edecek. İsticabe edecek yani bütün hayatın şartlarını ihtiyacını görecek. Öyle bir şeriat ki. Resulullah zamanında da aynen bu zamanda da aynen. Bu da bir mucizedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dini ki Resulullah'ın kalıcıdır. Bir de diğer diğer dinlerine yapmış, nesketmiş, Yani iptal etmiş. Resulullah geldikten sonra bütün dinler iptal olmuş. Sadece İslam dini Allah indinde geçerlidir. Onun için Allah Teala ne diyor? İnne dinu indallahi'l İslam. Ondan başka gelenler ne olur? Kabul olmaz. Mürdüttür. Şimdi sen Hazreti İsa'nın bugündeki İsa, İsa Hristiyanlık değil. Gerçek Hazreti İsa'nın diniyle gelsen kıyameti Allah karşısına ama Muhammed gönderildikten sonra sallallahu aleyhi sellem, Allah Teala kabul etmez. Evet. Bu şeriatlerin değişmesi de Allah'tan işte bir rahmettir. Onun için her şeriat getiren resul nedir? Bu Resul'dür. Yeni bir şeriat getiren. Yani Hazret Nuh rasuldur. Hatta Hazret Nuh ilk resul'dür. Hazret Adam peygamberdir, resul değil. Ama Hazret Nuh resuldür. Allah Teala bir yeni bir motot verdi ona, şeriat verdi, dedi bunun ümmetine tebliğ et. Hazret İbrahim nedir? Rasuldur. Nuh'un uzantısıdır hayır. İtikadan evet. Şeriatı ayrıdır. Hükümler ayrıdır. Zaman değişildi. Yeni bir hüküm geldi Hazreti İbrahim'e bunu tebliğ etti. Hazret Musa'ya başka bir hüküm geldi. Hazret İsa'ya başka geldi. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a başka geldi. Onun için bunlara resul derler. Nebi nedir? Nebi sadece tebliğ tebliğle mükellef olmuş. Örnek veririm anlaşılsın diye. Şimdi Resullar çoktur. Nebiler de daha çoktur. Ama her zaman Resullar Nebilere göre çok azınlıktır. Çünkü Nebiler gelmiş Allah Teala'nın hikmeti gereği her dakikada bir yeni şeriat indirmez. Bir dönem geçecek. insaniyet değişecek. Yeni bir şeriat gelecek. Ama şimdi ne oldu? Resullar azdır. Hatta bazı rivayetler var. Zayıftiler işte e, bin e, yüz bin tane peygamber gelmiş e, yüz e, e, bunların yani zayıf olduğu için önemli değil sayı bizim için önemli değil ama allah Teala diyor çok gönderdim bize o çokluk yeter yani anlamamız çok peygamberler göndermiş çok Resuller göndermiş ama Resul her zaman peygamberden azdır Nebiden azdır şimdi Nebi gelip yeni bir Risaletten tebliğ ediyorum o nebi vefat ettikten sonra o nebi gittikten sonra ne oluyor? Ne oluyor? Din değişiliyor. Zaman geliyor içine. 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene ne oluyor? İnsanlar sap sapıtıyorlar. Din zayıflaşıyor. Allah Teala bir tane seçiyor olardan, o ümmetten, o oncaki resule ait olan. Mesela Hz. Musa'yı diyelim. Hazret Musa nedir? Rasuldur. Yeni bir şeriat getirdi. Ne yapıyor? Hazret Musa avvat etti. Hazret Musa'dan sonra Yahudiler yine değiştirmeye başladılar. Adetleri gereği. Allah ne yapıyor? Allah Subhanahu Teala. bunlardan bir tane nevi seçiyor. Nevi seçiyor? Vahiy geliyor ona. Cibril Aleyhisselam vahiy indiriyor ona. İşte bak Hazret Musa'nın doğru dini budur. Sen çık davet yap ümmetin şeyin akidesini doğulla. Nebi mükellef olmamış yeni bir şeriatla. Ama Resul yeni bir şeriatla mükelleftir. Farkları budur. Bunu bilmemiz lazım. Onun için bir gün bizim bir kitaplar kitabımızın birisinde çıkmıştır. Eee Hazret Nuh ilk Benim. Resul'dur. Aslında bu ümmetimin üzerine icma etmiş. İlk Resul Hz. Nuh Bizim bu ne yapmış? Hz. Nuh ilk peygamberdir. Millete millet haklı bu farkı bilmiyor, kıyamet koptu ya. Nasıl bu yanlış olur? Nasıl olur Hz. Adam peygamber mi saymıyor musunuz? Demek ki anlamak ilim her şeyi giderir. Aslında ne bizim art niyetimiz var, ne onların art niyeti var. Ama bilmemek orta yerde bu hatayı çıkartıyor. Yani bir de bizim dilimizde yoktur. Yani Türkçe'de öyle bir şey yoktur. Öyle bir ayrım yoktur. Ama Arapça'da var, Kur'an'da var. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bütün Resul peygamberdir. Ama bütün peygamber Resul değil. Yani bir Resul, bir tane Resul oldu. Hz. Musa hem Resuldur hem Peygamberdir. Muhammed aleyhissalatu Vesselam hem Resul'dur hem Peygamber'dir. Onun için bazen sahabe Ya Resulallah çağırdır. Bazen Ya Nebi Allah diyerdiler ona. Ama Nebi Resul'dan daha bir derece aşağıdır. Ama Resul daha kapsamlıdır. Resul daha üstündür. Onun için ulul azim ayette geçtikleri beş tanedir. Nuh, İbrahim, Musa, Musa, İsa, Muhammed bütününe Salat ve selam olsun. Evet. Ondan dolayı Allah Teala diyor ben nebilerimin üzerinde bile birbirleri üzerine faziletli kıldım. En faziletleri kimdir? Muhammed A.S. Biz bunu ya, selef selehe akide dersinde yapmıştık nebilere imanda. Ulul azim. Beş tane peygamber bu saydıklarımız bütün peygamberlerden üstündür. Bu beş tanenin de en üstünü kimdir? Evet. her Efendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı Allah Subhanahu Teala Nebileri, Resulları ne yapmış? Ayrı ayrı yapmış. Fazilet ayrı ayrıdır. O zaman Nebilerin faziletli Allah indinde ayrı ayrı ise, he? müminlerin ayrı ayrı olmaz mı? Düz, Müslümanların ayrı ayrı olmaz mı? Olur. O zaman bu neye delalettir? İman artılır, eksilir. Arttıkça Allah'a, Teala'ya yakın düşersin. Eksildikçe Allah uzak olursun. Sonra ayetin sonunda ne diyor? وَاَتَيْنَا دَوُودَ زَبُورًا Davuda da biz zabur verdik, indirdik. Zabur, kitapların adıdır. Allah'ın kitaplarının bir adıdır. Evet, bu ayette böyle. İkinci ayete bakın все